Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhaba. İklim için programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yüce Sormaz. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz Samet var da teşekkür ederek başlayalım. Çok sayıda iklim, iklim ilişkin sayısız haber bir, bir peşinden fırlıyor, önümüze çıkıyor. Hem dünyada, ta Amerika Birleşik Devletleri'nin 8 eyaletindeki hortumlardan işte Türkiye'deki patla, şey patlamalarına karşı yani maden tesis atık depolarının çökmesine plan karşı bayağı ciddi bir durum var ve isterseniz öncelikle şeyle başlayalım bugün duyursun e, sabah açık hastada yaptık ama e, Ergene derin deniz deşarj vaziyeti. Sivil adaların da içinde olduğu bir grubun bir çevre hukuku davası açmalarında. Sen biraz bahsetmek ister misin Özdeş? Evet bunu biraz sabah da bahsetmiştik. Uzun zamandan beri müsilaj e, meselesiyle birlikte aslında iyice gündemimize geldi aslında. Çok uzun yıllardan beri çevre aktivistlerinin gündemindeydi ama Türkiye'nin özellikle ana akım medyanın gündemine müsilajla birlikte gelmişti. Derin deşerj e, Mesela 90'lardan beri gerçekleştirilen ve özellikle Ergene Nehrin'den e, buraya atılan atıklar da e, söz konusuydu. E, buna dair bir dava e, gerçekleştirildi, bir dava açıldı dün. E, 18 yanlış hatırlamıyorsam son 18 kişi başvurdu, aralarında e, Dünya Miras Adalar Programı sunucusu Deryat Tolgay da var ve Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarjı Anonim Şirketi ne. Bir dava açtılar bu de, de, derin deşerji yönteminden vazgeçilmesini e, istiyorlar. Hatta bugün saat 14'te de zaten Açık Radyo'da Dünya Mirası Adalar programında bunun üzerine konuşulacak. Heybeli Adalı avukat Dunç Lokum'da e, konuk olarak katılacak. Evet şeyde de yani mesela dünyanın öbür ucunda da diyelim Avustralya'da da Mesela hedefleri tutturabilir miyiz iklim değişikliğine karşı? İşte topraktaki karbon emisyonları, iklim ısındıkça, sıcaklık arttıkça, küresel ısıtma arttıkça, karbon emisyonları da artabilir diye yeni araştırmalar var. Oldukça kaygı verici. Yani hükümete bağlı raporlar da verilmiş ama sessiz sedasız geçiştiriyor hükümet Avustralya'da genellikle olduğu gibi ama yani e, baya e, ciddi bir sorunla karşı karşıya kalınmasının mümkün olduğunu e, ortaya koyan bir makale vardı Guardian gazetesinde e, yeni bir rapordan bahsediyor ve e, New South Wales eyaletinde Hükümet, federal hükümetin ülkenin ya yani eyaletin doğal kaynaklar komisyonunun yayınladığı raporda topraktan çıkan karbon emisyonlarının artacağını ve Avustralya'nın da hedeflerini tuttur, tutturamayacağını daha sıcak bir iklim olması halinde topraktan da bütün emisyon olacağını ortaya koyan çok ayrı ortalama. Yani 12 model bakmışlar ve ortalamasından baya üst seviyesinde sıfırdan 30 santimetre derinliğe kadar toprakta baya 2,5 ton karbon hektar başına öngörülüyor. Bu da yani çok ciddi bir şey. Çünkü yani bilim insanları uzun zamandan beri biliyorlar topraktaki karbon muhtevasının oldukça sıcaklıklara bağlı olarak değişeceğini ısı değişikliklerine işte nem değişikliğine fakat ilk defa baya ciddi bir şekilde değiştirmek gerekiyor yani Morrison hükümetinin son zamanlarda ortaya koyduğu 2050'de net sıfır planının e, yılda 17 milyon tonlu karbondioksitin e, toprakta hapsedilmesine dayalı bir plan olduğunu ama bu o, bunun olmasının o da oldukça zor olduğuna dair ve hatta gerçekleşemeyeceğine dair raporlar birbirini kovalayınca başka bir endişe verici durum daha ortaya çıkmış oluyor yani. İşte dünyanın dört bir tarafından böyle haberler geliyor. Mesela Bali'de de denize atılan atıkları muson rüzgarları kıyıya getirip bıraktı diye de dünyanın en önemli turizm merkezlerinden, destinasyonlarından biri olan Bali'de musonlar nedeniyle sahiller tonlarca atıkla dolmuş. Endonezya'ya bağlı ada ülkesi burası. Yani çok ciddi bir şey ve gelirin Yaklaşık %80'ini turizmden karşılayan bir yer için fevkalade endişe verici bir şey oluyor. Çok ünlü plajlar Beraova mesela. İşte Yeşil Gazete'nin de bir haberi tonlarca plastik atık vermiş. Yani her gün böyle haberler geliyor. Yağış ve rüzgarlar da adayı kirletmeye devam ediyor. Çöp temizleme çalışmaları sırasında tabii. Bir tane de çok önemli sabahleyin de verme şansını bulabildiğimiz çok önemli bir haber daha vardı. Ayvalık'taki maden tesis atık deposunun çökmesi, atıkların dereye karışması. Bu bilfer madencilik değil mi? Evet. Bilfer madenciliğin kurduğu demir cevheri zenginleştirme tesisinin atıklarının depolandığı Allah'ın Dün sabah saatlerinde e, çökme meydana gelmiş ve e, tonlarca atık e, alanın hemen yanındaki dereye karışmış. Ve bu dere aracılığıyla da Madra Barajı'na gittiği ifade ediliyor haberlerde atıkların. Evet yani bölgede muazzam etkili olabileceği söyleniyor. Yalnız Ayvalık'ta değil yani bu Ayvalık ilçesindeki kara ayıt. Köylülerin yıllardır kullandığı mera alanına kurulmuş bir madencilik şirketi. Demir cevheri zenginleştirme tesisi. Ama bu bir yılda ikinci defa oluyor anladığım kadarıyla. Biz daha önce de bahsetme durumunda kalmıştık bundan. Evet. Bir yıl içinde ikinci defa olmuş. Türkiye'de ise son zamanlarda olan üçüncü e, kaza bu. E, bir tane de Giresun'da oldu biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Şebinkarahisar ilçesinde. O, o da Nesko madencilik. E, ama e, büyük bir çevre felaketi hatta bölgenin Çernobil'i falan diyorlar ona. Orada da çok fazla zehirli atık e, gene dereye, yeşilırmağa ve barajlara ulaşmış Deniyor, e, deniyor diyoruz çünkü bunu e, oradaki yerel insanların verdiği bilgiler ışığında anlatıyoruz. E, resmi bir açıklama, resmi bir bilgi maalesef yok böyle bir büyük felakette dahi. Herhangi bir resmi bilgilendirme yok. Evet, Ama... yani beş köyün sularında da arsenik oranının yüksek seviyede ulaştığı gibi Ayvalık e, Tabiat Platformu sözcüsü nebat Dinlerden de bilgi geliyor. Yani 2010'dan beri yöre halkının mağdur ediyor bu tesis. Ee, ve yığılan pasa deniyor işte artıklar. Vahşi depolama yöntemiyle yığılmış. Hiçbir denetim yok. Etrafında bir drenaj kanalı da yok. Zaten her yağmurda süzülen sular alttan geçen dereye akmakta. Bu tabii bir skandal niteliğinde açıklamalar bunlar yani devletin ciddi şekilde denetlemesi ve kontrol altına Hatta gerekir gerektiği haldeki şimdi gerekiyor tabi yasaklaması gerekiyor şimdi demin senin sözünü ettiğin Giresun'daki şeyde e, kaza diyelim ona aslında gö göze görünen bir gö göze görünen bir kaza diyebiliriz orada şirkete Ağır ceza verildiği açıklanmıştı. Şimdi burada ne yapılacağı ve daha yayılmanın ve <gülüyor> kimyasal bileşimlerin neler olduğunu filan bile hakkında hiçbir bilgi yok yani. Daha çok böyle işte Ayvalık Tabiat Platformu'ndan filan açıklamalar geliyor. 2021 Ocağı'nda işte bu yılın başında büyük çökme oldu, deri atıklarla doldu diyor Nebahattinler ve büyük kirlilik yarattı. Şirket kendince bir sözle çözüm üretti. Atıkların kenarına beton bloklar yerleştirdi ama bu beton blokların bir işe yaramadı. Altın, altından suların süzüldü ve şunu eklemiş dün yaşanan olayda da beton blokların yıkıldığı yine derenin pasayla dolduğu video kayıtları ve fotoğraflarla belgelenmiş durumda diyor. Yani 1950'lerden gelen ruhsatıyla maden ocağı faaliyeti yürütüyormuş bir şirketi. Yani bir değil iki sorun var. Günümüzde ÇED yönetmeliğine göre Madra Barajı Dibi'nde bir ocak faaliyeti mümkün değil. Ama Enerji Bakanlığı'na başvurduk. Bunun mükteseb hak yani kazanılmış bir hak olduğu ifade ediliyor. Madenin çalışması aynı zamanda yeraltı sularını da kirletiyor. Bu da ikinci bir durum. Yani hem Karaayıt köyünde hem de çevredeki beş gün sularında yüksek arsenik seviyesi varmış. Yani arıtmalı çeşme yapmak zorunda kal durumunda kalınmış. Ama köylü bu çeşmelerden ne kadar su kullanmaktadır? Evlerinde akan suyun arsenik miktarı nedir? Bunlar belirsiz diyor. Yeni bir atık sahası açmak için yaptığı başvuru da olmuş şirketin. Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Tabiat Derneği olarak dava açtık bunlara da diyor şirketin kara ait köylüsüne verdiği zarar bitmek bilmiyor şeklinde bir açıklama gelmiş. Videolardan da çok parlak manzaralar gözükmüyor. Yani şeyde Duvar gazetesinde görebiliyoruz. Gazete duvarda. Evet. İşte bu Madra barajı iç, içme suyu barajı diye geçiyor haberlerde. Evet. Yani, yani siz biliyorsunuzdur tabi de. Yalnız ayvalık değil tabi. Yani pek çok şeyi birden e, içeren bir şey. Yani e, Dikili, Bergama ve Altunova'da var. İl, bu ilçelerin tarım suyunu karşılıyor esas itibariyle Madra Barajı. Yani besin zincirine karıştı diye de Kaz Dağları İstanbul Dayanışması'ndan bir e, Twitter e, hesabından yapılmış bir paylaşım da var davalar da devam ediyor ama hiç yani Madra Barajı'nın sıfır konumdaki maden ocağına ait atık depolama alanı Ocak 20, 2021'de çökmüştü işte ve çok sayıda toprakta bundan bitki ve hayvan canlı yaşamından olmuştu ama şirket gene de kapasite artırımı talebinde bulunmuş yani kar esas vesaire biz numune sonuçlarını da paylaşacağız diyorlar. Yani tutanak tutulmuş. Balıkesir, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yapmışlar. Ve tutanakta proses sonucu oluşan atıkların yığılımı depolamasının yapıldığı alandan dereye doğru herhangi bir kayma atık deşarjı gözlemlenmediği diyor. Yani durum o kadar da kötü değil demeye getiriyorlar anladığım kadarıyla. Ama boşluk bulundu ancak herhangi bir atık deşarj dökülmesi olmadığı tespit edilmiştir diyor. Yani depolama alanından, alan, alanının dereyle arasında bulunan beton bariyerlerin üçü devrildi diyor yani yıkıldı. Ama daha sonra düzeltilmesi sonucu boşluk var ama atık deşarj dökülmesi olmadığı tespit edilmiştir. Bu nasıl olabiliyor? Ben fizikçi değilim bilemiyorum ama kolay açıklanabilir bir durum değil yani bariyerler yıkılıyor sonra tekrar düzeltiliyor ve boşluk bulunuyor ama bir atık deşarjı olmuyor yani oradan deşarj olmamış yani. öyle diyorlar yıkamışlardır tesisin işletme müdürü de e, şu anda sulama amaçlı kullanılmakta e, numune sonuçlarını paylaşacağız demiş. Sonuçları 15 güne kadar çıkar diyor. Dereden de numune aldılar. Yani herhangi bir kaçak olmadığı, dereye deşarj olmadığında da tespit ettiler diye konuşuyor. Tesis işletme müdürü. Veli güzelmiş adı. Yani sorun yokmuş aslında. Ee... Yoktur, hatta bardak bardak su da içerler oradan. Artık evet evet, aynen öyle. Yani çünkü, ay pardon sözünü geçtim. ayrıştırma, yani biz demiri 300 mikron boyutuna getiriyoruz demiş. Gayet ince detaylara inmiş, kadar inmiş. 300 mikron. Sonra ocakta delme, patlatma ve kırma işlemini yapıyoruz. Ardından da manyetik separatörle ayrıştırma yapıyoruz. Yani hiç sorun yokmuş aslında. Çevreye deşarjımız olması mümkün. Değil demiş. Yani bu uyduruk bir haber o zaman gazete duvarda ve diğerlerinde. Yani, öyle gözüküyor. Kimye kadar barajı kirletmedik. Ay duvar niye var o zaman etrafta? <gülüyor> evet. Yani evet. Ay duvara yok. Duvar... Niye depolanıyor o zaman? Evet yani o zaman. <gülüyor> Bırak gitsin. Madem öyle. Ee, bir de bir şey küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum Ömer abi. Geçtiğimiz günlerde e, Aydın Çine'de. Yine bir madenin e, karıştığı bir olay. E, madene karşı mücadele eden Topçam köylülerine yönelik silahlı saldırı oldu. <gülüyor> Aa, evet doğru. Biz de vermiştik bunu. Evet. E, ve bugün yeni bir haber e, gördüm. E, saldırıdaki şüphelilerden biri de Eysim madenciliğin bakım şefi çıkmış. Abi, bir de. Aile mi? Evet. Dedik, evet, evet. dedikçi bile tutmamışlar yani direkt şef şef aynen ee, şimdi bir bilgi daha vermek istiyorum ve onun üzerine birkaç bir şey söyleyeceğim en son e, geçtiğimiz temmuz ayındaydı galiba Tema Vakfı'nın bir raporu vardı o, rapor, o rapora göre e, Türkiye'de 15 e, ilin e, madenlere tahsis edilen arazisi o ilin Yüz ölçümünün %60'ından fazla bir orana ulaşmış. Yani 15 tane il, ilin topraklarının %60'ı madencilere verilmiş demektir bu. Bu çok mu? Ee, <gülüyor> yani evinizin %60'ında maden çıkarıldığını geri kalan %40'ında da yaşamaya çalıştığınızı düşünürsek mesela olabilir gibi geliyor değil mi? Evet. <gülüyor> Ma maden durur Türk bakar. Olmayacak artık işletilecek bunlar. Şimdi buradan yola çıkarak şunu söylemek mümkün. Giderek mücadele artıyor. Mücadelenin karşısında bu mücadeleyi yapan insanlara karşı şiddet de artıyor. Ve burada aslında çok kritik bir rol olması gereken e, kamu maalesef bütün inisiyatifini ger gerek kolluk kuvvetleriyle gerek bütün bu işte araştırması olsun, milli parkları olsun, valiliği olsun vesaire... ...maalesef bu maden şirketlerinin yanında taraf alıyor gözüküyor. Yani ee, bu, bu, bu tür yaşanan kazalar önce saklanmaya çalışılıyor kamuoyundan. Saklanamadığı takdirde de işte bir şeyler yapılmış gözükülüyor falan filan ama... ...sonuç itibariyle olan toprağa, suya, havaya ve o toprağı, suyu, havayı savunmaya çalışan insanları oluyor... Dengede bu yönde bu, giderek e, bozulmaya devam ediyor. Biliyorsunuz bu kurşunlama olayı daha önce Alakır Vadisi'nde de gerçekleştirilmişti. Ve çevreciler üzerindeki baskı özellikle son dönemde maden şirketleri çok e, yoğun faaliyette olduğu için giderek artıyor. Buna da dikkat çekmekte fayda var. Evet yani Tuğba ve Birhan. On, on... Evet. Üzerine ateş açılmış ve defalarca tehdit edilmiş olduğunu da dün basına ve kamuoyuna bir yapılan bildiriden de görmüş ve bunu da dinleyicilerimizle paylaşmaya çalışmıştık. Evet. Daha önce bir çift de öldürülmüştü biliyorsunuz Ömer abi madene karşı çıktıkları için. Ali Ulvi Büyük Nuhutçu ve Aysin Büyük. Aynen öyle. Aynen öyle ve giderek bu e, tehdit şirketlerden insanlara yönelik olarak artmakta ve kamu bu konuyla ilgili olarak maalesef teşvik ede eder düzeyde neredeyse bu saldırıları. E, bu çok tehlikeli bir noktaya doğru gider e, önümüzdeki günlerde de yıllarda da. Evet ve bunu böyle şeyle de örtmek kolay değil. Ya sızma olmadı, akma olmadı filan diyerek kapatmak da kolay gözükmüyor. Bakalım bu mücadelenin hem hukuki hem de aktivist mücadeleleri devam ediyor ve bunları açacağı yani çeşitli toplantılar yapıyoruz diyorlar. Büyük nohutçuların ölümünün azmettiricilerinin ortaya çıkarılması için kamuoyunu harekete geçirmek için kimi etkinlikler planladık. Zaman içinde sizin de katılımınız için duyurmayı planlıyoruz. Zira doğrudan demokrasiyi çok önemsiyoruz diyorlar. Ee, yani herkesin yapabileceği ölçüde e, sorumluluk alması çok önemli. Çünkü bu hepimiz için bir insanlık onuru sorunudur. Aynı zamanda diyorlar. İşte böyle bir durumdan bahsediyoruz. Peki bitirdik süreci yani süreyi de tamamladık bunları konuşmaya elbette devam edeceğiz hoşçakalın hoşçakalın görüşmek üzere iklim için bir iklim adaleti güncesi